Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özez Petrol Yangın Kirlilik Meksika körfezinde geçen salı meydana gelen patlama ve yangının ardından Perşembe batan petrol platformundan çevreye yayılan kirliliğin eğer ham petrol sızıntısı durdurulmazsa Amerikan tarihinin en kötü çevre felaketlerinden birisi olacağı bildirildi. Amerikan sahil güvenlik yetkilisi Tuamiral Mary Landry düzenlediği basın toplantısında platformu işleten İngiliz petrol şirketi British Petroleum'un sızıntıyı durdurmak için şimdiye kadar yürüttüğü çabaların başarılı olmadığını belirtti. New Orleans Sahil Güvenlik Komutanı Landry kazayı Alaska kıyılarında karaya oturan ve 1300 kilometre mesafeye 40 milyon litreden fazla ham petrol yayılmasına neden olan Exxon Valdez tankerinin neden olduğu kaza ile kıyaslamayı reddederken ama eğer kuyuyu güvenliğe almazsak evet bu Amerikan tarihinin en kötü deniz kirliliklerinden biri olacaktır dedi. Platformu işleten BP'den yapılan açıklamada Yaklaşık bir buçuk kilometre derinlikten günde bin varil yani 159 bin litre civarında ham petrol sızdığı belirtilerek bu sızıntıyı ve bir çevre felaketini önlemek için bölgeye filtre gemilerinin yanı sıra robot denizaltılar gönderildiğini de kaydetmişti. Uydu görüntülerine göre hızla yayılan petrol örtüsü 1550 kilometre kare alana ulaşıyor ve Amerikan kıyılarını tehdit ediyor. Ya okyanus ekosistemi. Yetkililer buna karşı asıl kirliliğin deniz yüzeyinde ince bir tabaka halinde olduğunu belirtiyorlar ve bu tabakanın yakılmasından bahsediliyor bu durumda. Tabi ortaya çıkacak olan karbon salınımını düşünebilirsiniz. Güney Dakota ve Syracuse Üniversitelerinden bir grup bilim adamı uydu görüntülerine dayanarak yaptıkları araştırmada dünyadaki ormanların, 2000-2005 yılları arasında 1 milyon kilometre kare yani %3 küçüldüğünü belirledi. Ünlü PNAS Bilimler Akademisi dergisindeki yayınlanan araştırmada, bilim adamları orman yüzeyindeki değişiklikleri değerlendirmelerine olanak sağlayan bir matematik sistem kullanarak, bu yıllar içinde farklı uydular tarafından çekilmiş görüntüleri inceledi. Araştırmaya göre bu süre içinde dünyadaki ormanlık alanlar 1 milyon 11 bin kilometre kare azaldı. Brezilya 165 bin kilometre kare ile ormanlarını en çok kaybeden ülkelerin listesinin başında yer alırken onu 160 bin kilometre kare ile Kanada takip etti. Kıtalar bazında ise listenin başında olan Kuzey Amerika'yı Asya ve Güney Amerika izledi. Bu araştırma yönteminin ormanlarının ne kadarının doğal nedenlerle ne kadarının insan eliyle yok edildiğini göstermediğini işaret eden araştırmacılar yine de bu kadar büyük bir kaybın endişe verici olduğunu kaydetti Ve bunu bir bakıma yine de insana bağladılar. Ormanlar zaten durduk yere yok olmuyorlar. Dağcılar Everest'te yıllardır duran çöpleri temizlemeye karar verdiler. Böylece dünyanın en yüksek temizlik kampanyası da başlamış oldu. Geçmişte çok sayıda Nepalli ve yabancı dağcı Everest'in tepesindeki çöplerin bir kısmını toplamıştı. Ancak Extreme Everest 2010 tırmanışının lideri bugüne kadar kimsenin 8000 metreye çıkıp oradaki çöpleri, Çöpleri toplamaya cesaret edemediğine dikkat çekiyor. Çünkü bu bölge o kadar oksijen az ki ölü bölge olarak biliniyor. 8000 metreye çıkıp çöpleri toplayacak olan 2000 üyelerinden Namigal ilk kez bu yükseklikte temizlik yapılacak. Çok zor ve çok tehlikeli diyor. Everest'in tepesindeki çöplerin geçmişte karların altında kaldığı biliniyor. Ancak iklim değişikliğiyle bu karların büyük bir kısmı eridiği için çöpler de Everest'te açığa çıktı. Dünyanın en yüksek çöplüğü haline bu şekilde geldi. Bu çöplerin büyük bir kısmı ise zirveye tırmanan dağcılara ait ne yazık ki. Dağcılar zirveden bir an önce inmek için telaşla kullanmadıkları eşyalarını ve çöpleri geride bırakıyorlar. Bu da yıllar içinde tabii ki bölgeyi bir çöplük haline getiriyor maalesef. Baykal Gölü'nde kurulması planlanan kağıt fabrikasına karşı eylemde bulunmak isteyen aktivistler Vladimir Putin'e 200 adet tuvalet kağıdı gönderdiler. Aktivistler eğer yetkililer Baykal Gölü'nün kurumasına rağmen kağıdı bu kadar çok istiyorlarsa biz de kağıdı onlara gönderelim diye açıklama yaptılar. Başbakan yardımcısı tuvalet kağıtlarını kabul etti ve başkanın en kısa zamanda ileteceğini belirtti. Evet Greenpeace aktivistleri dün Stockholm kentinde hükümetin sahip olduğu enerji şirketi Vattenfall'ın yıllık genel toplantısında çalışanlarının binaya girmesini engellemeye çalışarak eylemde bulundu. Ayrıca çatıda Kömüre ve nükleere yapılan yatırımları kınayan, %100 yenilenebilir enerji yazan bir pankartla açmayı başardı. Wattenfall, Avrupa'nın en büyük 5. elektrik şirketi olması nedeniyle İsveç'in iklim değişikliğine karşı verdiği mücadelede en güçlü oyuncu olarak biliniyor. Ticaret Bakanı, Olofsson'un enerji devrini başlatmak için son 3 yılda hiçbir şey yapmadı. Bununla beraber enerji teknolojisine yatırım yapmak isteyen İsveç'te yeni nükleer santralistikleri alınmakta ve yurt dışında da, Kömür ocaklarına yatırım yapılmaktı. Bu kabul edilemez. Şirketin medya sözcüsü iklim değişikliği konusunda Greenpeace'de aynı fikirde olduklarını, bununla beraber Avrupa'da yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan şirketlerden biri olduklarını, ama bazı şeyler için vakit gerektiğini belirtti. Ama gezegenin beklemeye vakti yok. İklim değişikliğinin kimseyi beklemediğini de şirket hala anlamamakta direniyor. Siz de artık enerji devrimi olsun diyorsanız, nükleer.greenpeace.org adresini girin ve nükleer santrallere karşı imzanızı atın. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi